İkinci makam, ismi azam noktasında tevhidin ispatına muhtasar bir işarettir. Birinci kelime, la ilahe illallah da bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır. Şu mertebenin gayet kuvvetli bir bürhanını şöyle işaret ederiz ki, şu kainat yüzünde hususan zeminin sayfasında gayet muntazam bir faaliyet görünüyor ve gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Ve gayet intizamlı bir fettahiyet, yani her şeye layık bir şekil açmak ve suret vermek, aynel yakîn görüyoruz. Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehabiyet ve ihsanat görüyoruz. Öyle ise, biz zarure şu hal ve şu keyfiyet, faal, hallak, fettah, vehhab bir zatı ı zülcelal'in vücudu vücudunu ve vahdetini ispat eder belki ihsas eder. Evet, mevcudatın mütemadiyen diyen zevalleri tazelenmeleri gösteriyor ki o mevcudat bir sani kadirin kutsi esmasının cilveleri ve envâr-ı gölgeleri ve ef'alinin eserleri ve kalemi kader ve kudretin nakışları ve sayfeleri ve Cemali Kemal'inin ayneleridir. Şu hakikat uzmaya ve şu tevhidin mertebeyi ulyasına, şu kainatın sahibi, bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve suhuflarıyla, ile, o tevhidi gösterdiği gibi, bütün ehli hakikat ve kamiliini nevi beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı mertebeyi tevhidi gösteriyorlar. Ve kainat dahi aciz ve fakriyle beraber mazhar olduğu daimi mucizatı sanatın ve havarik iktidar hazaini servetin şihadetiyle aynı mertebeyi tevhide işaret eder. Demek şahidi ezeli bütün kütüb ve suhufiyle ve ehli şuhut bütün tahkikat ve küşufiyle ve alemi şihadet bütün muntazam ahval ve hakîmane şuunatıyla o mertebeyi tevhitte bil icma ittifak ediyorlar. İşte o vahidi ahadı kabul etmeyen, yani hayatsız ilahları kabul edecek veya ahmak sofestayı gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecek. İkinci kelime vahdehu. İşte şu kelime sarih bir mertebeyi tevhidi gösterir. Şu mertebeyi dahi azami bir surette ispat eden gayet kuvvetli bir bürhanına şöyle işaret ederiz ki biz gözümüzü açtıkça, kainat yüzüne nazarımızı saldırdıkça en evvel gözümüze ilişen am ve mükemmel bir nizamdır ve şamil hassas bir mizandır görüyoruz. Her şey dakik bir nizam ile hassas bir mizan ve ölçü içindedir. Daha bir parça dikkate nazar ettikçe yeniden yeniye bir tanzim ve tevziniyet gözümüze çarpıyor. Yani Birisi intizam ile o nizamı değiştiriyor ve tartı ile o mizanı tazelendiriyor. Her şey bir model olup, pek kesretli muntazam ve mevzun suretler giydiriliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe, o tanzim ve tevzin altında bir hikmet ve adalet görünüyor. Her harekette bir hikmet ve maslahat gözetiliyor. Bir hak, bir fayde takip ediliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe, gayet hakimane bir faaliyet içinde, bir kudretin tezahüratı ve her şeyin, her şehnini ihata eden gayet muhit bir ilmin cilveleri, nazarı şuurumuza çarpıyor. Demek, bütün mevcudattaki şu nizam ve mizan, umuma ağam bir tanzim ve tevzini ve o tanzim ve tevzin, ağam bir hikmet ve adaleti ve o hikmet ve adalet, bir kudret ve ilmi gözümüze gösteriyor. Demek bir kadiri külli şey ve bir alimi külli şey şu perdeler arkasında akla görünüyor. Hem her şeyin evveline ve ahirine bakıyoruz. Hususan zihayat nev'inde görüyoruz ki başlangıçları, asılları, kökleri, hem meyveleri ve neticeleri öyle bir tarzdadır ki güya tohumları, asılları, birer tarife, birer program şeklinde bütün o mevcudun cihazatını tazammun ediyor. Ve neticesinde ve meyvesinde yine bütün o hayatın manası süzülüp, onda tecemmu eder, tarihçi hayatını ona bırakır. Güya onun aslı olan çekirdeği, desatir icadiyesinin bir mecmuasıdır. Ve meyvesi ve semeresi ise, Evamir-i icadiyesinin bir fihristesi hükmünde görüyoruz. Sonra ozi hayatın zahirine ve batınına bakıyoruz. Gayet derecede hikmetli bir kudretin tasarrufatı ve nafiz bir iradenin tasviratı ve tanzimatı görünüyor. Yani bir kuvvet ve kudret icat eder, bir emir ve irade suret giydirir. İşte bütün mevcudat böyle evveline dikkat ettikçe bir ilmin tarife namesi ve ahirine dikkat ettikçe bir saniyin planı ve namesi ve zahirine baktıkça bir faile muhtarın ve müridin gayet sanatlı ve tenasüplü bir hullei sanatı ve batınına baktıkça bir kadirin gayet muntazam bir makinasını müşahede ediyoruz. İşte şu hal ve şu keyfiyet biz zarure ve bilbedahe ilan eder ki hiçbir şey hiçbir zaman Hiçbir mekan bir tek Zâni Zülcelal'in kabzâyı tasarrufundan hariç olamaz. Her bir şey ve bütün eşya bütün ile bir Kadir-Mürid'in kabzayı tasarrufunda tedbir edilir ve bir Rahman-Rahîm'in tanzimiyle ve lütfüyle güzelleştiriliyor. Ve bir Hannân-Mennân'ın tezziniyle süslendiriliyor. Evet, başında şuur ve yüzünde gözü bulunana şu kainat ve şu mevcudattaki nizam ve mizan ve tanzim ve tevzin bir tek yekta, vahid, ehat, kadir, mürit, alim, hakim bir zatı vahdaniyet mertebesinde gösterir. Evet, her şeyde bir birlik var. Birlik ise biri gösterir. Mesela dünyanın lambası olan güneş birdir. Öyle ise dünyanın maliki dahi birdir. Mesela zemin yüzündeki zihatların hizmetçileri olan hava, ateş, su birdir. Öyle ise, onları istihdam eden ve bizlere musahhar eden dahi birdir. Üçüncü kelime, La şeri keleh. Şu kelimeyi, 32 sözün birinci makamı gayet kuvvetli ve şaşı alı bir surette ispat ettiğinden ona havale ederiz. Onun fevkinde beyan olamaz, Ondan daha ileri beyana lüzum yok ve izah edilmez. Dördüncü kelime, lehul mülkü. Yani, ferşten arşa, seradan süreyyaya, zerrattan seyyarata, ezelden ebede kadar. Her bir mevcud, semavat ve arz, dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Malikiyet mertebeyi uzması, tevhidi azam suretinde onundur. Şu mertebeyi uzman malikiyet ve makamı azamı tevhidin bir hücceti kübrası latif bir zamanda ve latif bir hatıra da arabi ibaresinde şu acizin hatırına ilka edildi. O latif hatıranın hatırı için aynı ibareyi arabiyeyi kaydedip sonra mealini yazacağız. Lehul mulku li ennedeka'l aleme'l kebira ka hada'l alemi's masnu'a kudretihi مكتوب قدره إبداعه لذاك صيره مسجدا إيجاده لهذا صيره ساجدا إنشاؤه لذاك صير ذاك ملكا إيجاده لهذا صيره مملوكا صنعته في ذاك تظاهرت كتابا صبغته في هذا تظاهرت خطابا قدرته في ذاك تظهر حشمته رحمته في هذا تنظم نعمته حشمته في ذاك تشهد هو الواحد نعمته في هذا تعلن هو الأحد سكته في ذاك في الكل والأجزاء خاتمه في هذا في الجسم والأعضاء برنج فكرة ذاك العالم الكبير إلى آخر yani şu kainat denilen alemi ekber ve insan denilen onun misali musakkarı olan alemi asgar kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar. Evet, kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta numunesi insanda vardır. O daire-i kübra'daki sanat Sani vahide şehadet ettiği gibi şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebiini sanat dahi yine o saniye işaret eder vahdetini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektub ur muntazam bir kaside-i kaderdir. Öyle de şu kainat dahi aynı o kalemi kaderle fakat büyük bir mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alamet-i farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikkî vahdete ve bütün mevcudatı omuz omuza el ele baş başa veren kainat üstündeki hatemi vahdaniyete vahidi ehad'den başka bir şeyin müdahalesi bulunsun? İkinci fıkra İbdâ'uhu lizâke ilâ âhir. Meali şudur. Sani Hakîm Alem Ekberi, öyle bedi bir surette halk edip ayatı kibriyasını üstünden nakşetmiş ki kainatı bir mescidi di kebir şekline döndürmüş ve insanı dahi öyle bir tarzda icad edip ona akıl vererek onunla o mucizatı sanatına ve o bedi kudretine karşı secdeyi hayret ettirerek ona ayatı kibriyayı okutturup kemerbesteyi ubudiyet ettirerek o mescidi di kebirde bir abdi sacit fıtratında yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki, şu kebirin içindeki sacitlerin, abitlerin ma'budu hakikileri, o Sani vahide ehattatten başkası olabilsin. Üçüncü fıkra: İnşa uhuidake ile ahir. Meali şudur ki. O malikül mülk ki zülcelal, alemi ekberi, bahusuz küreyi arz yüzünü. Öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki, birbiri içinde hapsiz daireler olup her bir daire bir tarla hükmünde olup vakit be vakit, mevsim be mevsim, asır be asır eker, biçer, mahsulat alır. Mütemadiyen mülkünü çalıştırır, tasarruf eder. En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp her zaman kainat kadar mahsulatı kudretiyle hikmetiyle onda eker biçer kaldırır. Alemi şahadetten alemi gayba, daire-i kudretten daire-i ilme gönderir. Sonra mutavasıt bir daire olan zemin yüzünü aynen öyle bir mezra'a yapmış ki mevsim be mevsim alemleri, envaları içinde eker biçer kaldırır. Manevi mahsulatını dahi gaybi uhrevi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi yine yüz defa, bin defa kudretle doldurup hikmetle boşalttırıyor. Daha küçük bir daire olan bir zi hayatı, mesela bir ağacı, bir insanı yüz defa onun kadar ondan mahsulat alır. Demek o malikül mülkizül celal, küçük büyük cüzi külli her şeyi birer model hükmünde inşa ederek. Yüzler tarzda taze taze nakışlarla münakkaş, mensucat-ı sanatını onlara giydirir, cilve-i esmasını mucizatı kudretini izhar eder. Kendi mülkünde her bir şeyi birer sayfe hükmünde inşa etmiş. Her sayfede yüzler tarzda manidar mektubatını yazar, hikmetinin ayatını izhar eder, zîhî okutturur. Şu alemi ekberi mülk şeklinde inşa etmekle beraber, şu insanı dahi öyle bir surette halk etmiştir ve ona öyle cihazat ve aletler ve havas ve hissiyatlar ve bilhassa nefs heva ve ihtiyaç ve iştiha ve hırs ve dava vermiştir ki, o geniş mülkünde, bütün mülke muhtaç bir memlük hükmüne getirmiştir. İşte hiç mümkün müdür ki, pek büyük olan âlem-i zerrattan, Ta bir sineye kadar bütününün mülk ve tarla yapan ve küçük insanı o büyük mülke nazır ve müfettiş ve çiftçi ve tüccar ve dellal ve abit ve memlük yaptıran ve kendine muhterem bir misafir ve sevgili bir muhatap ittihaz eden o malükül mülki zülcelalden başka o mülke tasarruf edip o memluk'e seyit olabilsin. Dördüncü fıkra. Sanatuhu fizaike ila ahir ibaresidir. Meali şudur ki: Sani Zülcelal'in alemi ekber'deki sanatı o derece manidardır ki o sanat bir kitap suretinde tezahür edip kainatı bir kitabı kebir hükmüne getirdiğinden aklı beşer hakiki fen hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o kitabı hikmet o derece hakikatla bağlı ve hakikattan medet alıyor ki büyük kitabı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamından kitap şekline girdi, insandaki sıbgatı ve nakş hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makinezi hayattaki cihazatı fonograf gibi nutka geldi söylettirdi ve öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sibkay-ı rabbaniye vermiş ki o maddi cismani camit kafada manevi gaybi hayatlar olan beyan ve hitap çiçeği açıldı ve o insan kafasındaki kabiliyetin nutku beyana o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki Sultan-ı Ezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi. Yani fıtrat-ı insaniyedeki Sıbgat-ı Rabbaniye, hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Hiç mümkün müdür ki, kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o Sıbgat'a, vahidi i Ahad'den başkası karışabilsin. Haşa! Beşinci fıkra, Kudreti Hu fi'de ki ilâhîr ibaresidir. Meali şudur ki, kudreti ilâhiye âlemi ekberde haşmeti rububiyetini gösteriyor. Rahmeti rabbaniye ise âlemi asgar olan insanda nimetleri tanzim ediyor. Yani saniin kudreti kibriya ve celal noktasında kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki. Güneşi büyük bir elektrik lambası, kameri kandil ve yıldızları, mumlar meyveleriyle yıldızlar elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kal'a ve hakeza. Bütün eşyayı büyük bir mikyasta, o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek, Şaşalı bir surette haşmet-i rububiyetini gösterdiği gibi cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her ziruha enva nimetini verir onun ile tanzim eder baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip lütfu keremle tezyin eder ve o haşmet-i celaliye'ye karşı cemal-i rahmetini o küçücük lisanlarla o büyük lisana karşı çıkarır yani Güneş ve arş gibi büyük cirimler haşmet lisanıyla ya celil ya kebir ya azim dedikleri vakit sinek ve semek gibi o küçücük zihayatlar dahi rahmet lisanıyla ya cemil ya rahim ya kerim diyerek o musika-i kübra'ya latif nagâmatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Hiç mümkün müdür ki o celili zülcelal'den ve o cemili ile zulcelal'den başka bir şey kendi başı ile şu alemi ekber ve askara icat cihetinde müdahale edebilsin haşa Altıncı fıkra hişmetuhu fizeke ila ahir ibaresidir meali şudur ki yani kainatın heyet-i mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet vahdaniyet-i ilahiyeyi ispat edip gösterdiği gibi zihayatların cüz'iyatlarına mukannen erzaklarını veren nimet rabbaniye dahi ehadiyeti ilahiyeyi ispat edip gösterir. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise her bir şeyde Halık-ı küllü şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir ve her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir. Ve her bir şeyde hususan zihayatta ve bilhassa her bir insanda o saniyen ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ehadiyeti gösterir. İşte şu fıkra işaret eder ki kainatta tasarruf eden haşmet-i rububiyet o koca güneşi şu zemin yüzündeki zihayatlara bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak ve koca küreyi zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaretgah ve ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost ve bulutu süzgeç ve murdi'a ve dağları mahzen ve anbar ve havayı Zihayata enfas ve nüfusa yelpaze ve suyu yeniden hayata girenlere süt emziren dağe ve hayvanata abu hayat veren bir şerbetçi hükmüne getiren rububiyeti ilahiye, gayet bazı bir surette vahdaniyet ilahiyeyi gösterir. Evet, halikı vahitten başka kim güneşi arzlılara musahhar bir hizmetkar eder ve obahidi ahad'den başka kim havayı elinde tutar pek çok vazifelerle tavzif edip ru'y izeminde çevik çalak bir hizmetkar eder ve o vahidi ahad'dan başka kimin haddine düşmüştür ki ateşi aşçı yapsın ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe binler batman eşyayı yuttursun ve hakeza her bir şey her bir unsur her bir icramı ulviye o haşmeti rububiyet noktasında Vahidi i Zülcelali gösterir. İşte celal ve haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi cemal ve rahmet noktasında dahi nimet ve ihsan ehadiyeti ilahiyeyi ilan eder. Çünkü zi ve bilhassa insanda o derece sanatı camia içinde hatsiz enva nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve aletler vardır ki bütün kainatta tecelli eden bütün esmasının cilvesine mazhardır. Adeta bir nokta-i hükmünde bütün esma-i birden mahiyetinin aynesiyle gösterir ve onunla ehadiyet ilahiyeyi ilan eder. 7. fıkra. Sikketuhu fi zaka fi'l-kulli vel-ajza'i khatamuhu fi hada fi'l-cismi vel-a'da'i. Meali şudur ki Sani Ezülcelal Alemi Ekber'in heyeti mecmuasında bir sikkey-i kübrası olduğu gibi bütün eczasında ve envaında dahi birer sikkey-i vahdet koymuştur. Alemi asgar olan insanın cisminde ve yüzünde birer hatemi vahdaniyet bastığı gibi her bir ağzasında dahi birer mührü vahdeti vardır. Evet o Kadir Ezülcelal her şeyde külliyatta ve cüziyyatta Yıldızlarda ve zerrelerde birer sikkey-i vahdet koymuştur ki ona şahadet eder ve birer mühür vahtaniyet basmıştır ki ona delalet eder. Şu hakikatı Uzma 22. sözde ve 32. sözde ve 33. mektubun 33 adet penceresinde gayet parlak ve kat'i bir surette izah ve isbat edildiğinden onlara havale edip sözü keser burada hatime veririz.